Mevlana Celaleddin Erromi Sesi, soluğu, varidatı, aşkı heyecanı ve insanlığa vaat ettikleriyle çağları aşan öyle yüce kametler vardır ki, üzerlerinden asırlar ve asırlar geçse de onlar hep taze ve canlıdırlar. Zaman onları eskitemez. Hadiseler onlara renk attıramaz. Ve muhalif rüzgarlar onları asla solduramaz. Onlar yüzlerce, binlerce yıl önce yaşamış olsalar da, Her zaman terü taze ve yepyenidirler. Yepyenidirler, düşünceleri, tespitleri, beyanları, ruhlara sundukları mesajları ve değişik içtimai problemler karşısında ortaya koydukları alternatif çözüm ve reçeteleriyle. Mevlana Celaleddin Errumi Hazretleri de işte bu aşkınlardan biri. Üzerinden asırlar geçmiş olmasına rağmen o, Bugün bile bizi duyuyor, dinliyor, hislerimizi paylaşıyor ve problemlerimize çareler sunuyor gibi bir aşkınlığın sesi soluğu durumunda. O geçmişte yaşamış biri ama yedi asır sonra dahi hala içimizde dipdiri. Ziyasını Hazreti Ruhu Seyyidil Enam, Aleyhi Ekmelü Tehaya'dan alan, ve günümüze kadar değişik dalga boyundaki tayflar halinde, her yana yayan bir nur adam. Evliya, asfiyya çerçevesinde seçilmişlerden bir seçilmiş, ve aşk muhabbet kahramanları arasında, sözleri mir liba bir kutlu, ölü ruhlara hayat üfleyen bir israfil soru, nefesi çoraklaşmış gönüllerin ab-ı hayatı, yoldakilerin nuru ve tam bir peygamber varisi. Hazreti Mevlana hep Allah'a koşmuş ve başkalarını da koşturmuş bir hak eri. Her zaman aşk şevkle coşmuş ve çevresine sevgi meşk ederek onları da coşturmuş dengeli bir cezbe insanı. Marifeti, muhabbeti ve aşk-ı şevki yanında aynı zamanda tam bir mehafet ve mehabet kahramanı. Herkesi hakka ve o kutlu sona çağıran Bülen Davaz bir münadi. Rızası hak rızasının eseri ve aşk u da hak teveccühünün tezahürü bir üstad-ı cami idi. Çağına seslendiği aynı anda o Muhammed'i ses ve nefesini asırlar ötesine de duyurabilmiş. Kendi çağının tarihlilerini تنbih etmenin yanında günümüzün insanlarını da uyarmasını bilmiş, büyülü bir nefestir. Allah onu önemli bir hizmette istihdam ediyordu. Ve bu önemli misyonuna göre de, içi ve dışı itibariyle, fevkalade bir donanımla şereflendirmişti. Kalbi envari ilahiye ile pür nur, özü hikmet cevherleriyle ışıktan bir fafur, Sırrı esrar-ı lahutla mamur, basireti de ziyayı hasla münevver idi. Bu ufkuyla Hazreti Rumi, kendi çağında irşat dairesinin merkez noktasında adeta bir kutup yıldızı, feyz kaynağı olan Hakikat-ı Ahmediye'nin ziyası sayesinde binlercenin Yüz binlercenin çemine pervane oldukları bir vidayet çerağı, İnsani kemalata yürüyenlerin yanıltmaz piştarı, Kur'an hakikatlerinin müdakkik bir müfessiri, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aşku şevkinin coşkun bir tercümanı ve herkese Allah'ı sevdirmenin de büyülü bir lisanıydı. O'nun atmosferine girenler sonsuz huzura erer. O'nun ufkundan Kur'an'a bakanlar asr-ı saadeti görmüş gibi birdenbire başkalaşır. Etrafındaki güruhu encüme hak hayatını tefsir ederken bütün sineler aydınlanır. O Allah derken adeta gökler derini verir de semanın esrarı arıza boşalıyor gibi olurdu. O Cenab-ı Hakk'ı delice seviyordu ve ufkunda hiç dinmeyen bir inilti vardı gece gündüz. Halvette celvette her zaman ayrı ayrı muhabbet ve aşk-ı iştiyak fasılları yaşıyordu. Bütün bütün masivadan tecerrüt edip Kendini Gönlündeki Aşk-ı Vuslat'ın Geldiklerine Salınca Tamamen Bir Ateş Topuna Dönüyordu İçten içe Ocaklar Gibi Yanıyor Ama Asla Gam izhar Etmiyordu Yanmayı Aşkın Gereği Görüyor Ahu Vah Etmemeyi De Vefa Töresi Sayıyordu ona göre seviyorum diyenler cayır cayır yanmalı ve bunu da maiyet ve kurbetin bedeli saymalıydılar. Az yemeli, az içmeli, az uyumalı, konuşacakları zaman da sadece ondan söz açmalı ve hep hayret yaşamalıydılar. O sebenin nasıl uyuduğuna şaşılır, Evet sevene uyumak haramdır derdi. Bir keresinde Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Davud'a hitaben Ey Davud kendini uykuya salıp beni düşünmeyen sonra da aşk iddiasında bulunan yalan söylemiş olur sözünü naklettikten sonra karanlık basınca aşıklar delirir delirmeli demiş ve hep dediği gibi davranmıştı. İşte divan-ı kebirde, onun mamalar gibi köpürüp duran his ve heyecan ummanından sadece birkaç damla. Elsiz, ayaksız kalmış zavallı gönlümde, onun aşkına direnecek güç kalmadığı için mecnun gibiyim. Her gün, her gece beni bağlayan aşk zincirinin ucunu geveleyip duruyorum sevgilinin hayali gelip belirince kanlar içinde kalmam. Ben kendimde olmadığım için onu gönül kanıyla boyarım diye korkuyorum. Aslında sen her zaman aşk ateşiyle yanıp yakılan bu aşığın gecelerini perilerden sormalısın. Herkes gidip uyudu. Gönlünü ona kaptırmış olan bense uyku nedir bilmiyorum. Bütün gece gözlerim göklerde yıldız saymakta. Onun aşkı uykumu öyle bir alıp götürdü ki bir daha geri geleceğini sanmıyorum. Eğer onun aşkı heyecanı ve vecdu hafakanlarının özü sayılan şiir divanlarının ruhu sıkılacak olsa ondan böyle aşk-ı iştiyak ağlamaları, vuslat ve ümit nameleri dökülecektir. Mevlana bir ömür boyu sevmiş, sevildiği inancıyla oturup kalkmış ve hep ona karşı olan aşk alakasını dillendirmiştir. O, bu engin aşk-ı alakasını her seslendirişinde de ona yalnız yürümemiştir kendini dinleme bahtiyarlığına ermiş çevresini de alıp beraber götürmüştür. Evet o, kendisine sunulan semavi ziyafet sofralarından, o ışık halesi içinde bulunanlara da kase kase sunmayı, adeta bir vefa borcu bilmiştir. İşte ona ait bir semavi yolculuk sergüzeştinden etrafı akseden, birkaç müteşabih name. Aşk burakı, aklımı da, gönlümü de aldı götürdü. Nereye götürdüğünü bana sorma, aklımı da, gönlümü de alıp ötelere götürdü. Yürüyüp öyle bir revaka ulaştım ki, orada ne ay var ne de gün. Öyle bir dünyaya eriştim ki, orada dünya da dünya olmaktan çıkmış. Bu seyahat, Mirac-ı Ahmediye'nin gölgesinde öyle bir uruç ve bir semavi yolculuk ki, Süleyman Çelebi'nin ifadesiyle, Ne mekan varanda ne arzu sema, Görüp duydukları, bakıp temaşa ettikleri, Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, akl fikrin kavrayamadığı özel iltifat tecellileriydi. ...ve bunlar herkese de müyesser değildi. O gitti, gördü, tattı... ...ve bir faninin bilebileceği çerçevede bilinebilecek her şeyi bildi. Görmeyenler bilemez. Tatmayanlar duyamaz. Duyanlar da çok kez sır vermez. Sır verseler de onu herkes ihata edemez... Galib'in ifadesiyle bir şulesi var ki Şem-i Cana'nın fanusuna sığmaz Asuma'nın. Mevlana'nın bütün bir varlığa karşı duyduğu muhabbet, alaka ve insanlarla münasebetlerindeki sıcaklık, ondaki o derinlerden derin ilahi aşkın bir iz düşümüydü. Fıtratı sermesti, camı aşk olan Hazreti Pir her şeyi sevmiş. Top yekün varlığı muhabbetle kucaklamış. Her nesneyle bir çeşit diyaloga geçmiş ki bütün bunlar onun Allah'a karşı o derin aşk u alakasının yansımasından başka bir şey değildir. Bu perişan ve bulanık anlatımın onu ifade etmekten uzak olduğunun farkındayım. Bu da benim onunla bir münasebet arayışıma verilmeli. Yoksa nerede damla, nerede deryayı tafsif, nerede zerre, nerede güneşi ifade. Varsın öyle olsun, birkaç cümle ile de olsa ışığının şu fani dünyaya düşmesi itibarıyla yeniden bir kere daha Celaleddin Errumi demek istiyorum. Hazret Asya kıtasında iç içe ictimai, siyasi ve askeri bunalımların yaşandığı 1207 yılında Beh bölgesinde hayata gözlerini açtı. Babası Şeyh Muhammed Bahaüddin Es-Siddiki ki Hazret Ebubekir'in 10. derecede torunuydu. Merhum Tahirül Mevleviye'ye göre valideyi mükerremeleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan ayrı bir şecere-i mübarekenin meyvesiydi. Baba bulunduğu bölgede Sultanül Ulema unvanıyla rayad edilen bir peygamber varisi ve bir hakikat eriydi. Pek çok hak dostu gibi o da doğup büyüdüğü yerde hazmedilememiş, hatta hırpalanmış ve bir manada göçe zorlanmıştı. Bu itibarla da Maskat'ı reisi olan harzemlilelerin ülkesinden ayrılmış, uzun bir müsaferet ve ikamet fasılları yaşamış, Hicaz'a uğramış, bir miktar Şam'da ikamet etmiş, bir hayli Süleha'nın yanında Muhyiddin İbn Arabi gibi mümtaz şahsiyetlerle görüşmüş, görüşmüş ve feyiz alıp feyiz vermiş. Ve kendisiyle beraber dünyevi yaşı itibariyle henüz 6-7 yaşına yeni basmış bulunan büyük ruhlu küçük Mevlana da zatına has o derin tecessüs ve tefahhus hisleriyle gördüklerini gayet net fotograflamış, çevresini iyi okumuş, bilhassa Hz. Muhyiddin'in esrarlı dünyasına tabi yaşının müsaadesi ölçüsünde nüfuz ederek O'nun sohbetiyle ayrı bir insiba yaşamış. Ondan iltifat görmüş ve teveccühlerine mashar olmuş. Böylece oldukça sıkıntılı, fakat değişik mevhibe ve varitlere açık, hedefi meçhul bu bereketli hicrette, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hz. Ruhu Seyyidil Enam, ''Aleyhim salavatullahi ve selamuhu milel arzi ve miles sema. gibi hep bereket bulmuş, hep lütuf görmüş ve kazaya rıza sayesinde adı konmamış ihsanlara mızhar olmuştur. Yollar bu kutlu aileyi alıp Erzincan'a götürmüş. Kader onları Karaman'a çekmiş. Bir miktar hala veya medresesinde talebelik. Bir süre Şam-Halep medreselerinde ulûm-i İslamiye tahsili. Ve tekmîli nüsahtan sonra yeni ana ocağı sayılan Konya'ya avdet. Bir süre sonra hoca Şemsettin Semerkandî'nin Semere-i Mübarekesi Gevher Hatun'la izdivaç. Ardından da muhterem peder Sultanül Ülema'nın Allah'a yürümesi ve Seyyid Burhanettin Tirmizi'nin nezaretinde uzun bir seyru süluki ruhani derken birkaç sene sonra Ruknüddin Zerkubi'nin işaretiyle Konya'ya gelen Şemsi Tebrizi ile buluşma ve yeni bir derinliğe açılma ve sonunda bütün dünyada kendi enginliğiyle tanınan koca mevlana. Aslında bunlar mealiye açık üstün istidat bir nadirey fıtratın hayatını tarasut adına ortaya koymaya çalıştığımız birkaç küçük menfez ve uhreviliye kilitli muhammedi ruhun önemli temsilcilerinden birinin hayatı seniyelerinden. Sadece 3-5 kare. Mevlana mı Şems'in ufkunu açtı, Şems mi Mevlana'yı alıp ötelere götürdü? Ve kim kimi, Hakikatül Hakayika, Aşkü Şevk zirvesine, Hazreti bu mahbuba yönlendirdi? Gibi soru ve münakaşalarla, O pak ve müstesna insanların, Sergüzeşti hayatlarıyla alakalı mülahazaları bulandırmak istemem ve selam. Ve zaten bu tür konular bizim gibi düz insanları da aşar. Ama kim bilir belki de şöyle demek daha uygun olur. Bir dönemde iki müstahit ve donanımlı ruh bir araya gelmiş, iki derya gibi birbirine boşalmış. Ferden ferda zor ulaşılabilecek zirvelere, işitiraki mevahip ve varidatla birdenbire ulaşıvermiş, marifet, muhabbet ve aşk uşevkü şahikalarına otağlarını kurmuş, kendi çağlarını aydınlattıkları gibi, günümüze kadar da bütün asırlara o menhelül azbil mevruttan aldıkları feizleri ifaza ederek, birer yâd-ı olarak zikredile gelmişlerdir. Şunu da hemen belirtmeliyim ki, Hazreti Mevlana, başta pederi muhteremleri Sultanul ulema olmak üzere, pek çok feyiz kaynağından istifade etmiş, seleflerinin büyük çoğunluğunu geride bırakmış, ve ummanlar gibi köpüren aşk-ı şevkiyle her zaman Allah'a yakın durmanın yanında, hep insanların yanında olmuş, ve kendini asla onların üstünde görmemiş. Hayatı seni yerlerinde bizzat ötelere yürüdükten sonra da eserleriyle Hazreti Sultanül Enbiya'nın ruhani hayatlarının vesayetinde bir kutbül irşat vazifesi görmüş. Çok geniş alanlı, geniş zamanlı tesiri olan ender simalardan biridir. Hazreti Peygamber'in sofiler arasında bilinen şekliyle müritliği, dervişliği, post nişinliği ve şehliği söz konusu değildir. O temel unsurları kitap, sünnet ve selefi salihin olan irşatla alakalı şahsi işteatlarıyla tecdid telebünlü yeni bir yöntem geliştirmiş. Farklı bir ses ve solukla hem çağının insanlarını hem de daha sonrakileri yepyeni bir maide-i semaviyede buluşturmuştur. O, Allah'la münasebetlerinde bir aşku u insanıdır. Allah'tan ötürü kendisine teveccüh edenler karşısında da, bir muhabbetullah sâkîsidir. Evet, eğer onun divan-ı eş'arının ruhu sıkılıp sağlayacak olsa, Gökteki sıkışmış bulutlardan rahmet boşaldığı gibi ondan da muhabbetullah ve muhabbeti resulullah saanakları boşalacaktır. Onun ruhundan fışkıran ve Hüsamettin Çelebi vasıtasıyla kitaplaştırılan en cami ve büyük ölçüde de didaktik eseri Mesnevi bu yüksek aşk muhabbet tufanının tenezzül dalga boyunda ve bizim de özünü duyabileceğimiz bir şaheser. Divan-ı Kebir ise, Hazretin kâmetine göre, bir aşk-ı iştiyak tufanı mesabesindedir. Mesnevide duygular, düşünceler, muhakemelerimizi ezip geçmeyecek şekilde, idraklerimizi aşmayan Ali bir üslupla işlenmiştir. Divan-ı Kebir'e gelince, onda her şey mamaların feveranı mahiyetindedir ve herkesin yudumlayacağı türden de değildir. Dikkatle bakıldığında bu kitab-ı celil fevkalade bir derinlikle fenafillah, bekabillah, Allah mülahazalarına bağlı dışa vuran olabildiğine engin maverai bir heyecan feveranı müşahede edilmektedir. Onun divanındaki bu feveranı görebilenler, kendilerini yanar dağları hatırlatan bir aşk-ı vecd tufanı içinde bulurlar ve dehşetle ürperirler. Hazretin herkese açık olmayan bu tür eşarında aklın hudutlarının aşıldığı, İnsani normların üstüne çıkıldığı melekuti keyfiyatın mülki elvan ve eşkali gölgelediği gölüdür. Hz. Mevlana, medreseden tekyeye, tekyeden çilehanelere, bütün feyiz kaynaklarından beslene beslene olgunlaşmış. Hakka vasıl olmuş kendi sistemi içinde semavileşmiş ve vilayet semasında bir kutup yıldızı gibi adeta kendi etrafında dönen bir mah mücelladır. Evet o, bulunması gerekli olan yere ulaşmış ve durması icap eden yerde de durmayı başarmış bir baba yiğittir. Gördüklerini iyi okumuş, Duyduklarını yerinde değerlendirmiş, Hakka teveccühünde asla kusur etmemiş ve ötelerden esip gelen varitlerin, mevhibelerin bir zerresini dahi zayi etmemiştir. Zayi etmemiş ve pek çok selefi gibi bu ilahi atiyyeleri şiir diliyle seslendirmiş, baş döndüren söz hevenkleriyle ortaya koymuştur. O, bu zebercetten büyülü kelimelerle, hem kendi aşku heyecan hummasını dillendirmiş, hem de şiirin köşe bıçak müpemleri içinde, yarana açık, agyarak kapalı, müteşabihatını ifade etme üstadlığını ortaya koymuştur. Onun ister herkese açık sözleri, ister müteşabihatı, Bunlar arasında çok az dahi olsa başkaları tarafından o inci dizileri içine karıştırılmış kalp sözler de bulunabilir. Kendi ufkunun sesi soluğudur. Başka divitle, kalemle tanışıklığı olmamıştır. Onlar herkesi tesir altına alacak kadar da sıcak mı sıcak ve tamamen onun gönlünün nameleridir. Hz. Mevlana tabiatı itibariyle olabildiğine ince, fevkalade narin, bir anneden daha şefkatli, sözün özü kendi asrında Muhammedî ruhun aleyhi ekmelü tahaya iz düşümü bir müstesna varlıktı. Onun bu hususiyetlerini mesnevisinde, divan-ı kebirinde, başkalarına yazdıkları mektuplarında, Ailevi münasebetlerinde, dostlarına karşı özel davranışlarında görüp şahit olanlar, tam bir peygamber varisiyle karşılaşmanın heyecanıyla ürperir. Kendi kendilerine, ذَلِكَ فَظُّ اللّٰهِ يُؤْت۪يهِ مَنْ diye mırıldanır ve hayranlıkla iki büklüm alırlar. O hayatında çok hoyrat muamelelere maruz kalmış. Çok incitilmiş. Ama hiçbir zaman kaba davranmamış. Ve kimseyi rencide etmemişti. Hakk'a ait mevhiveleri haykırırken, her zaman gürül gürül ve fütursuzdu. Ancak sair ahvali itibariyle hep mütevazı, mahviyet içinde, yüzü yerde ve herkesi şefkatle kucaklamaya hazır bulunurdu. Bencillik, iddia, çalım, huşunet gibi mesabî ahlaktan sayılan kötü huylar hiçbir zaman onun atmosferinde ikamete fırsat bulamamışlardı. Fitilini ondan tutuşturduğu arkadaşı diyeceğimiz Hz. Şems-i Tebrizi'yi üstadı gibi görür, ve saygılı davranır. Müridi ve halifesi Salahaddin Zerkub'a Şeyhim, Efendim, Sultanım diye hitap eder. Hüsamettin Çelebi'yi tazimle anar ve aile efradına karşı da adeta ehli beyt muamelesinde bulunurdu. Meclisi peygamber meclisi gibi herkese açıktı. Ve en uzaktakilere bile öyle yakın dururdu ki, can alıcı hasım ruhlar dahi ellerinde olmayarak, kendilerini birden onun şefkatli kucağına salıverirdi. Bir kere de o atmosfere girdiler mi, artık bir daha ayrılmayı düşünmezlerdi. Hazreti Peyir, ötelerle toptan alışverişi olan birisiydi. Ama insanlara karşı muamelesinde bu koca farklılığı hissettirmeyecek kadar hep muhliz ve mütevazıydı. İnsanlar içinde insanlardan bir insan olarak yaşar, onlarla oturur kalkar, onlarla yer içer, Allah'la arasındaki esrarı elinden geldiğince sır bilmezlerden saklamaya çalışır, ve inandıklarını yaşayan bir mürşid olarak her zaman gönüllere nüfuz etme yollarını araştırır. Sohbeti canan der, sürekli nazarları ona çevirir. Aşk der, iştiyak der, cezbe der, incizap der. Ruhunda köpürüp duran his ve heyecanı başkalarına da duyurmaya gayret eder ve iklimine uğrayan herkese hakiki insan olma ufkunu gösterirdi. Dünyada, dünya malında asla gözü yoktu, hiç olmamıştı da. Bulduğunda kifafı nefs edeceği miktarın dışındakini yedirir, içirir, başkalarına infak eder, bulamadığında da çok şükür bugün evimiz peygamber evine dönmüş der. Yerinde sabır pistiyle göklere açılır. Yerinde de şükürle iyiliklerde pervaz ederdi. Sadaka zekat kabul etmez. İnsanlara verecekli olma durumuna düşmemek için müza yakaya maruz kalır. Aç durur. Fakirane yaşar. Ama sızlanıp avyarı ahından acah etmez ve İrşad hizmetini de, Hediye ve behiyyelerle kirletmezdi. Mevlana Celaleddin Errumi Hazretleri, Zühdü, takvası, İffeti, ismeti, Halktan istinası, Ve bütün bütün ötelere mütebeccih yaşamasının yanında, Marifeti, Muhabbeti, aşk-ı da ömür boyu irtifa kaybetmeden yaşayan vilayet semasının üveytlerinden biriydi. O Allah'ı aşküstü bir aşkla sevdiği gibi onun tarafından sevildiğine de inancı tamdı. Bu ne kaybettiren bir emniyet hissi ne de Mehafet ve mehabetten mahrumiyetti. Bu bir iman ve ihtisap ufkuydu. Hazret işte bunu tahdisi nimet sadedinde ihsas ediyordu. Buna sultanın mehibelerine dellallık etmede diyebiliriz. Onun iç dünyasında her zaman farklı debi ve değişik dalga boyunda aşk çağlayanları birbirini takip eder teveccüh ve vefası ilahi cezbü incizapla mükafatlandırılır. Böylece ona kurb üstü kurb yolları açılır. Ve o çok defa kase kase yudumladığı camı aşkla, sermesti camı aşk olarak yaşardı. Sadece onu görme, onu bilme, onu duyma, onu söyleme. Her iş ve sözünü ona bağlama mevzuunda o kadar samimiydi ki bir an gözü ağyara kaysa oturur bir yığın gözyaşı döker. Her zaman maiyetin ferah feza iklimlerinde yaşamaya can atar. Hem muhip hem mahbub olma ihtiyakıyla çırpınır durur ve dakikalarını Aşık mu maşuk olma sermestisiyle geçirirdi. Ondan evvel de bu zaviyeden ruhani zevkleri duyan, yaşayan bir hayli aşık ve muhip gelip geçmişti. Ama duyup hissettiklerini seslendirmesi, hususiyle de divanı kebirdeki üsluba emanet, her mulahzasını cesurca ortaya koyması açısından. Onun başkalarına karşı bir faikiyetinin bulunduğu da çıktı. Vaka daha sonraki dönemlerden Devri Risalet Fenahinin Koç Yiğitlerine kadar umumi fazilette Hazrete üstünlüğü müsellem bir hayli devasa insan da gelip geçmişti ama Hazreti Pir'in faikiyeti hususi fazilette mercuhun racihet terecchühü manasındaydı. İşte bu açıdan onu bu vadinin biricik gözdesi ve dil rubası sayabiliriz. O bu hususta çok güzeldir. Güzellere peyrevdir ve aşk yoluyla insanları güzeller güzeline ulaştırmada da güzide bir rehnumadır. Bir insan için Cenabı Hakk'ı gönülden sevmek ve her zaman onu derin bir aşk-ı yad etmek, yüce bir payedir. Bundan daha yüksek bir mansıp varsa, o da, insandaki bütün aşkların, iştiyakların, cezb incizapların, onun tebeccüh ve iltifatından kaynaklandığının şuurunda olmaktır. Hz. Mevla'na, her nefes alışverişinde sürekli O'nu soluklanıyordu. Bu halini de yine O'nun nazar ve hususi teveccühüne bağlıyordu. Ufku bu noktaya ulaşmayanlar, bunu anlayamayabilirler. Ne var ki, herkesin istidadına vabestedir asarı feyzi. Ebr-i nisandan sem, sadef dürdane kapar. Fehvasınca, donanım ve istidatların, elfazın meaniye kalıp olduğu gibi, ilahi mevhibe ve varitlere şart-ı âdi planında bir dâi olduğunda da şüphe yoktur. Bazıları Cenab-ı Hakk'ın münezzehiyeti ve mukaddesiyeti açısından, ona karşı aşkı uygun bulmamış, ve insanı kamilin maşruhiyetini de anlamsız görmüşlerdir. Pek çok hak dostu gibi Hazreti Mevlana da beşeri aşku alakaların çok çok üstünde zat-ı ulûhiyetin münezzehiyet ve mukaddesiyetine yaraşır bir aşk-ı olabileceğini cesurca ifade etmiş. Ve arkadan gelenlere de yoruma açık böyle bir aşk ilahi müteşabihi miras bırakmıştır. Sonradan gelen bazı Sofi ve Mollalar, böyle bir müteşabihle beraber, yer yer o dergahta icra edilen müziği, neyi ve değişik enstrümanları da sürekli sorgulamışlar. Semazenlerin hareketlerini yargılamışlar, ve infaz üstüne infazlar gerçekleştirmişlerdir ama, Hazret'in kendi yorumlarının doğruluğu konusunda hiçbir şüphesi olmamıştır. Olsaydı, hepsini kırar, döker ve bu kabil şeylerin bütününden vazgeçerdi. Mutlaka vazgeçerdi. Aslında onun, dinin ruhuna yürekten bağlı bulunması, ve Muhammedi edebin arızasız bir temsilcisi olması da, başkalarına fazla bir şey söyleme fırsatı vermez zannediyorum. Kılı kırk yararcasına dinin özüne saygısı, ve sünnet-i seniyyenin canlı bir tefsiri olması, bugüne kadar büyük çoğunluğun onu kabulü için yetip artmıştır. O tam bir samimiyet, ...ve ihlas insanıydı. Şer-i şerife muhalif düşmemek kaydıyla, ...hep gönlünden gelenleri yaşıyor, ...ve onları seslendiriyordu. Dini hayata hayat kılarken de, ...başkalarına yaşama yollarını gösterirken de, ...neye üflerken de, semaa kalkıp pervane dönerken de, ...her zaman... Aşku u iştiyakla ciğeri kebap ve her zaman ah eninle sızlayan bir nay ve bir dolaptı. Anlamazdı muzdarip olmayanlar onu. Duyamazdı nadanlar onun duyduklarını. O, firaktan pare pare olmuş bir sine isterim ki, ona iştiyak ve dertlerimi şerh edeyim diyor dert, ment, yaran beklentilerini seslendiriyordu. Doğrusu Hazreti Mevlana gibi faikiyeti müsellem bir zat hakkında bana söz söylemek düşmezdi. Öteden beri kendisine saygı duyduğum birinden gelen bu istikametteki talebe hayır diyemedim. Başımdan aşkın bir işe girişme cüretinde bulundum. Bugüne güne kadar yüzler, binler, onunla alakalı yazılar yazdılar. Bu mevzuda söz onlarındı ve söylenecekleri de onlar söylemeliydiler. Ne var ki bu benim gibi düz adamların da bir şeyler mırıldanmasına mani değildi. Bence olan da işte buydu.